Kafirlerin bir halini bildiriyor 22. ayette Cenab-ı Hak. Andolsun sen bundan gaflet değildin, ölümden gaflet değildin. Niçin dünyaya geldin, niçin yaşıyorsun, bu kadar ihsan, ikram sana niye bir gaflet için geçti dünya? Derhal biz senin perdeni kaldırdık bir yöre Cenab-ı Hak. Ölümle perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir ama her şey bitti. Geriye dönmek de yok. Ölümle uyanma var. Mesela onun için hasibu kablen tuasibu buyuruyor mutu kablen mutu buyuruyor hesaplaşmadan evvel ilahi hesa girmeden evvel kendinizi hesaba çekin hayatını bir şöyle geçirelim çünkü nelere sahne olacağız onları bir Cenab-ı Hak bize bildir. gözlerimizin durumuna sahne oluyor gözler neler gördü kaç yaşındayız bu yaşında gözler neler seyretti kulaklar neler işitti Deliler konuşacak buyuruyor. Yeryüzü konuşacak buyuruyor. Ayet-i de, Cenab-ı Hak onların gözleri vardır görmezler o gafillerin. Nasıl gözüne bir parmak konursa göz bir şey görmez. Bu kadar ilahi azamet tecellileri bu kadar kudret akışları bu kadar ilahi terörlümlere karşı göz kör oluyor kulakta sağır oluyor. Cenab-ı Hak onların gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler. Kalpleri vardır hissetmezler. Yine Nimil suresi Cenab-ı Hak sen ölüye duyuramazsın buyuruyor. Canlı cenazeler. Ceset yaşıyor, kalp ölmüş. Elhemâ fucûrâ <gülüyor> ve takvâhâ İnsanın içinde büyük mücadele. Mevlân Hazretleri diyor ki Musa da diyor Firavun da senin içinde gizlenmiş durumda diyor. Onların halbi var senin içinde diyor. Fucur Firavun Takva, Musa Kat eflamen zekka iç alemin temizleyen felaha erdi. Oradaki bazı çekişmelerden, sahnelerden Cenab-ı Hak bahsediyor. Cenab-ı Hak, oraya, benim huzurumda söz değiştirilmez. Ben kullara asla zulmeci değilim." buyuruyor. Çok ibretli bir ayet geldi 30. ayet. Cenab-ı Hak bütün mahlukata bir lisan vermiştir. İnsanın lisanı ayrı. Mahlukatın lisanı ayrı. Bir de bizim cemaadat dediğimiz, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı cansız dediğimiz varlıkların bir lisanı var. Onlarda da ayrı bizim idrakimiz dışında bir canı var. Dünyada renk olmasaydı, beyaz siyah olsaydı biz diğer renkleri tanıyamazdık. Bizim idrakimiz dışında bir lisanı var. Cenab-ı Hak soruyor, o gün diyor cehennemi doldun mu deriz diyor kıyamet günü. Bize burada şiddet bildiriyor Cenab-ı Hak. Dolup dolmadı Cenab-ı Hak biliyor. O gün cehenneme doldun mu deriz o da daha var mı der. Gönder mücrimleri der. Ümmü Haviye nasıl bir ana evladını çeker sinesine? O günde cehennem mücrimleri öyle çekecek sinesine. Ümmül Haviye. O gün cehenneme doldum mu deriz, o da daha var mı der. Cenab-ı Hak Müddesur suresinde yine o bir sahne bildiriyor kıyametten. Cennete gidenler hayretle cehenneme gidenleri seyrediyorlar. Onlar uzaktan soruyorlar Siz diyorlar ne amel işleriniz ki böyle Allah'ın verdiği bu kadar nimetlere, İhsanlara, ikramlara karşı cehennemlik oldunuz Onlar da diyorlar ki Biz namaz kılanlardan değildik diyorlar Namaz çok büyük bir nimet Cenab-ı Hakk'ın mülakat Cenab-ı Hakk'ın mülakatı istememektir Çünkü namaz fahşaden mülkerden koruyor Zırh, kale Biz namaz kılanlardan değildik İkincisi, merhametsiz olduklarını bildiriyorlar. Duykusuz, merhametsiz. Biz açları da doyuranlardan değildik diyorlar. Sıfırlanmış bir vicdan. Yalnız kendini düşüyor. Menfaatperest, ferdicici, egoist, pragmatist. Ondan sonra üçüncüsü, dünyaya dalanlarla beraberdik. İnsan iki şey müessirdir. Bir ağzına aldığı lokma müessirdir. O iç âleme tesir eder. İkincisi de beraberinde bulunduğu insan müessirdir. Hayırlı insanla hayra gider, şerli insanla şerre gider. Onun kalıbına gider. Batıla dalanlarla beraberdik derler. Tabii batıl işledikçe kara lekeler, kalp iyice siyahlaşır. Zindana döner. Bütün camlar kapatılsa, tuğla ölürse, hiç güneş ışığı girmesi zindandır. Katle zindana döner ve biz ahireti de inkar edenlerden olduk derler. Ölümde geldi, ansır önünde geldi çattı derler. Belasıl dünya niye geldik? Kimin mülkündeyiz? Gelenler neye geliyor? Kimin mülkünde yaşıyoruz? Kimin verdiği rızıklar rızıklanıyor? Yolculuk nereye? Kul Cenabak uyanmasını arz ediyor. O gün cehenneme doldum mu deriz, o da daha var mı ya Rabbi der. Velhasıl imtihan dünyası, okyanus üzerindeyiz, pusula daima ahiret rotasını göstermesi lazım. Yani ahiretle dünya iç içe, iç, iç içe beraber yaşanması, aksi insan dümeni kırılmış bir gemiye benzer ki okyanusun ortasında hangi girdapta boğulacağı belli değildir. Onun için dindarlık muhakkat bir mevsim için, sırf Ramazan-ı Ramazan Şerif için, kanlı geceleri için değil, dindarlık ebediyeti temin etmek içindir. Hayatta insanın zaruri mesleği, en zor mesleği dinin ve cibrelerini yerine getirmeye gayret etmesidir. Herkes yaptığı amellerle beraber toplanan sinesine gömülecek. Bu sebeple kabirler ya cennet bahçesi veya cehennem çukurunda veyahut da dünyaya göre şekillenecek. Suretler bitecek ölümle. Siretlerle kabile devam edeceğiz. Suretler sahihden vahide bir şeyle yine ayet-i kerime'ni sureten sonra huruç. O çıkış gününe mezarlardan çıkış ahiret meydana gidişte o zaman da Cenab-ı Hak yüzler vardı mutludur buyuruyor. Yüzler vardı zelildir buyuruyor suyu yüzler vardır parlayacak bir yüzler vardır perişandır pörsümüştür buyuruyor. Demin buradaki iş dünyamız ebedi alemde şekillenecek iş dünyamıza göre suretler şekiller meydana gelecek. Ondan sonra gelen ayette ve izli fetil cennetil muttakin cennet takva sahibi yaklaştırılır. Ve onlardan uzakta gayril baid Gayre bayit, onlar uzakta kalmayacaktır. Cennet yaklaştırılacak, yani cennet iyice onlara, yani cenneti girecekler, cennetin lezzetini tadacaklar. İnsanın iki hussiyeti var, bir türabi hussiyeti, topraktan geldiği için, topraktan top, belki asırlar evvel bir toprak terkibinin içindeydik. Orada, oradan yediğimiz meyve dedelerin dedenin de yedikleri meyvelerle sebzelerle vesaire insan vücuduna geçtik Onu aktıra aktıra geldik ana babaya babayı intikal ettik anayı intikal ettik orada bir ana rahminde 9 ay bir surette ayrı bir dünyada yaşadık dünyaya çıktık ayrı bir dünyada yaşıyoruz kabir alemine gireceğiz ayrı bir dünyada yaşayacağız orada yine bu cesetler toprağa dönecek yine kıyametle ayrı bir aleme girir ayrı bir dünya. Vallahi hep sürprizler. Yarılıştan bir yeradan yaratıcı, bir yerada, bir yeradan bir yerada. Demek ki üzerimizde daha çok uzun yolculuklar var. Ve o yolculuklara hazırlık mekanı da burası. Cennet takva sahibi yaklaştırılır. Onlardan uzakta olmayacaktır. Ondan sonra işte size vaat edilen cennet ki o Allah'a yönelen, emirlerini riayet eden, görmediği halde Rahman'dan, merhamet sahibinden korkan ve ve Allah'a yönelen bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. Vecahi bir kalbim münip. Orada Ütlüha biselamin, Zalike yömül hulut, oraya selamette girin. İşte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür bu yüce Cenabak. Orada artık bitiş yok. Orada oraya selametlenince ile bu ebedi yaşamanın başladığı gündür buyur diyor